Editör Seval Şahin İnci Engin'ün anlatıyor pınarda yıldızların amansız çarkı Tam pınarı okurken insanı bir anda etkileyen vurucu bir ibare veya cümlelerle karşılaşılır. Nesirde ayrıntılar verilir. Görünen nesnenin bütün incelikleri, arka plan, iç dünya... Bunların hepsini okuyucuya nakletme çabası gerekir. Bu da ister istemez uzun, hatırda kalması güç cümlelerle mümkündür. Ancak Tanpınar'ın cümlelerinde de okuyucunun zihnine kazınanlar az değildir. Şiirine gelince elbette şiir nesre göre daima daha kolay hatırlanır. Sadece her şey yerli yerinde. Ne içindeyim zamanın ne de biç bütün dışında mısraları nice ünlü yazarımızın nesirlerinde yer almakta. Demek ki onlar da iyi birer Tam Pınar okuyucusuydular ve Tam unutulmaz ibarelerini benimsemişlerdi. Elbette bu tür tekrarların çok yaygınlaşması onu basmakalıp hale de getiren bir bozulmaya götürür. Bu nokta önemlidir. Ama çok sevilmenin, Vazgeçilmeyişin bir bedeli saymaktan başka da Çaresi yoktur sanırım. Biz ki boş yere gerilmişiz anladık Yıldızların amansız çarkına Ve boş yere sızladı kemiklerimiz. 1950'de neşredilen zaman kırıntılarından alınan bu mısralar Her okuyuşumda beni ürperttiği gibi Zamanla hiç zihnimden çıkmayan Musallat bir ziyaretçi oldu. Bu şiir bütünüyle Tanpınar'ın sanat anlayışını ifade ettiğini ve insanlar ızdırap içinde yaşarken duygularını ve onları anlatma çabasını yansıtmış gibi. Hayat öylesine karanlık ki ufak mutluluk anları birer parlak yıldız çivisine dönüşüyor. Abdullah Efendi'nin rüyalarında yıldızlardan gelmesi beklenen veya gelen kadının verdiği mutluluk kısa sürmüştür. Kadın artık çarkı geren yıldız çivilerinden biridir. Mutlak saadete kavuşmadan insanoğlu Araf'tadır. Düşüncenin ve duyguların ördüğü yıldızların ağı adeta insanların yaşantılarıyla doludur. Ne yazık ki onlar mutlu olduklarını hissetseler de hatırlayamazlar. Ve sonuçta bütün çektiklerinin boşluğunu anlarlar. Hayat onlar için bir işkence odasından veya Tanpınar'ın kelimeleriyle çarkından, çemberinden farklı değildir. Abese Tanpınar unutulmaz bir ifadeyle ölümsüzleştirir. Şair, hapishanesinin, burada yıldızların amansız çarkı olarak niteler. Yaşantılar ve hayaller, ızdıraba dönüştükçe insan yeniden yalnızlığıyla baş başa kalınca, ızdıraplarla ulaştığı mutluluğa veya mutluluk özlemine hiç kavuşmamışa döner. Kemiklerin sızlaması, ızdırabı manevi alandan çıkarır. Eski zaman işkence aletlerinden birine vurulmuşa çevirir. Şiirin bütünü içinde okuyucuyu çok uzun bir yoruma sürükleyen bu mısralar, şairin öteki eserlerinden gelen çağrışımlarla örtüşür. Hayatı anlamlı kılan sanat ortadan kalksa kendilerini biçarelikleri içinde bulanlar bile sanatkara dönüşür. Kendilerini zaman sinekleri diye nitelerler. Tam sözünü ettiği musallat fikir, düşünce, hayal bende de bu mısralarla gerçekleşti diyebilirim. Zaman kırıntılarını birçok defa okudum. Son okuyuşumda birdenbire gözümün önünde yıldızların amansız çarkına boş yere gerilmiş, her biri kendi hikayesini anlatmaya çırpınan insanlar canlandı. Bu trajik şiirde her biri yıldızlaşmış, Tampının kahramanlarını görür gibi oldum. Belki de her birinin kendisinden bir şeyler taşıdığı bu kahramanların bölünmüşlüğünü ve ebediyette de asla bütünleşemeyerek, bu ızdırabı yaşayacaklarını hatırladım. Halbuki Tanpınar ne içindeyim zamanın şiirinde özlemini çektiği parçalanmaz zaman akışından söz etmişti. 1933'te söylediği bu şiirin gösterdiği yola devam etseydi belki daha mı mutlu olurdu. Ama Tanpınar adeta bütün sanat anlayışını anlattığı bu güzel ve bereketli yolu devam ettirmemişti. Onun yerine zaman sineklerinin maceralarını anlatmayı hem de hep abes kavramı içinde derinleşerek anlatmayı tercih etmişti. Abesten söz eden yazarların genellikle kabusa benzeyen karanlık eserlerine karşılık Tanpınar bunları anlatırken de daima aydınlık bir dünya içindedir. Hatta abesin şahisler bir anlatımı olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde bile. Erzurumlu Tahsin'de Kendisini biraz ürküten fakat hikayesinin büyüsünden kurtulamadığı Tahsin için acaba ölüm peygamberi miydi diye sorar. Fakat Tanpınar hayatın şairi olmayı tercih etmiştir. Kim bilir 1930'lu yılların başındaki mutluluk içinde yekbare bir zamanda yüzerken birden uyanmış ve ızraplarının sonucunu da bu uzun şiirle ortaya koymuştur. Sanırım bu mısralar onun hayatındaki ve sanatındaki bölünmelerin en trajik ifadesi olmuştur. Öylesine inandırıcıdır ki okuyan bir daha onların telkininden kurtulamamaktadır. Biz ki boş yere anladık yıldızların amansız çarkına ve boş yere sızladı kemiklerimiz.